Bir tan, bir konser tam bizele sen haji yapacağın sen, Hacı, yok, bir e, mi, erden mi, birden mi? bu kadar çiğniyorlar baba, yalnız tutmuyor. Hasan, sen de dinlemene. haji var de kendini zerre zerre onu uçlaman. Yani hali halinde ben onları değilim kulağım sağır oluyor. Ben kötüydüm bunların, hizmetçisiyim Efendimiz, sen onların kölesisin, onlara hizmet edeceksin diyor. Ben size hizmet verildim diyorum. İşte sen bir teyze, eşahat halini hayattan bir teyze Canım işte de söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed مقدمات محمد Muhammed مخاطبين نقش بيردي في المستن وقواعد وتجسد العظيم يناسبه اوما شاهي مختار لفتان بسمه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا Olamamış bir süre çektirmiş. Artık parada varmış. Anadolu'nun yıkamaya da varmış. Daha ilkinim, ilkinim, ilkinim, bari, kutsatıları varmış. Sen neye suyu yaratırlarım? daha Sadece ilkinler. Doğru gün Allah mi? Yetti ben senin oğlun olmamla, ananıla, tevisi kena, kötü sulardan beni meydana getirdiniz, ayağımdan gittiniz, dalgayı e eğilimden yere indirdiniz. Yani sizin eğiliminiz bu kadar oldu bana. Ben bir müde vobayım ki dedi Şahin aşkı denetmeniz. Bütün bu yavrular ben evladım olur, sen de evladım olur. Sizin sütlü olan yerden Teala-i İnn'ine çıkarıyorum. Ben sana darılmayım, Ben sana darılmayım. Ben sana hakkıma halal etmeyim. Mahmut olursun. Aman evlat beni reddetmedi. Oğlunun elini ayağına kapandıklar. Oğlum bunlar bizim efendilerimiz, babalarımız Kendiler ne kadar tevazu edersin Bize o gelmiyor neden oluyorsa. Ne geliyor ya bize? Daime, daime, Allah-u Teala Azrahtan'ın sevdiği, bahşettiği elinden bahşediyor bize, bahşediyor. Muhammed yok burada ya, bandırmalar Ali Fendi. <gülüyor> Babamız hicaldandır diyor. Hı. Babamız diyor, vallahi hicaldandır. Bizim için diyormuş, tövbe tövbe tövbe ve iller güyler ediyor riyalandır aman hizmetim ve husul kast bir husul yapmayın ha, onun yerine Allah rızasını cemalinde bir ayağınızı öküyin diyor binemle sandığmaya gitti bu seni efendi. bir yandan sandırmaya apturmuştur halefendi liven efendinize bir hediye yapacağım ben ben yani Rusya'ya gelirim, Emir Sultan'da cöm'ayı barabar dılarım da onu götür uzun <gülüyor> Mehmet yazmış deliklerine, hayrette kadın canı kadar tevassûlunda ya! Oo, Ali Haydar Efendi'nin halifesiydi, öyle batilisin. Ali Haydar Efendi vasiyet etti, bütün evladın, yani Ramazan oğlunun sultanın delikleri. Siz ziyaretin Medine'de 1 milyon müridini bütün e, Sami demiş, adı Ramazan oldu, Samsu Sultan'a bir imzayı tutsun demiş. Yani bu defadır, ne kadar alamam, siz de kutlu cihansınız, Atatürk'ün lideriniz bizi sev, bakayım, bakayım diye alay al çıkmıştı. Ama Samsu'da böyle bunların yarışmaları var. Albini tutuyor beni duratamadı her şey. Albini çok şey. Birinci gün aldırmamışmış. Oğlum sahne şöyle olsun. Oğlum sahne bu. Üç bin çok çıkmış. sokakta Benimle miydi? Benimle bir yine yani Sen burada kal. tahir aynı vardı. O da kolaydı. Mücavim bir yirmi sene dışarıda de, şey de Medine'de nefsun hafızıda güzel Kur'an okur. Güzel Kur'an okuduğuna inancıyla güzel Kur'an okuyamaz. Güzel Kur'an okudu okuru diyonda ezlafından anlayın. Yani filan hafız güzel Kur'an okur. Diyorsa hafızabir demiş. Güzel Kur'an okudu diye Kur'an güzel okuyan güzel olamaz. Olamaz. Bu an mızızı okuyan aciz. Allah'ı sevenin, yani buradan yanlış haberler alıp da dışarıya saçmayın. Çünkü bu meclis emanettir. Kim bu meclisi dışarıda konuşursa emanete kyanetlik ettiği için münafık yazılır. kişi münafık e, ahlakından olur. Emanete hıyanetli giden, emanetle bu meclis hıyanetle gitme bu meclise, sözüne yalan kapan, Kora münafıktan yazılır, vaad ettiği zaman kulp eden diyor, eğer yine vaad ettik diye hastalığını göndermese vaadimden kulp etmiş olacağım diye sürümü sürümü geldim diyorum Allah'ımız sizin karşınızda efi etti de burada konuştum üstümüz şu üç kimse, şu üç kimse e, e, ne namazında ne durun ama bir ülkeden ne kabirde şeytan gelmez mesela bilir misin, gelemez. Çünkü asilinden medideki jestler olursa şeytan gelmez. Üç, devamlı rabıta ilerse devamlı Sadık'ın muhabbeti sevkisi, orada okudun ayetleri ve tüm ümünü korunma, Sadık'ın, saadetin. beraber olun diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle olunca Sadık'ın, ta ne bilir, de, Pakistan'da, ben ne bilerim değilsem, şöyle düşündüm o senin yanında olur. Vallahi bir adam dünyaya alın alır diyor Abdülkadir Mehmet babamız gitmiş İstanbul'a. Oraya İstanbul'a gittiğinde efendim demiş. Herkes ders vereyim de seni görünce her şeyi kalbimden senin daha bana ders ver. Peki imam efendi verelim. Tayyip olan Yakup sağ ola, Rusya'da nereye esir mola yahut da öldüm ola bilemeyem. Öldüyse Kur'an okusam, sağsa arasam diyorum. Şöyle kafasını, şöyle diyor. Kaldırdı. Bir daha böyle etti diyor. Yine kaldırdı. Allah rahmet eylesin Mehmet diyor. Nal oldu efendim. Dünyayı, Kaldır kadar önüme getirdi Allah. Yakup diye Binlerce Yakup kalktı böyle. Dört yollu Mehmet babanın kardeşi Yakup burada mı? Hayır. Yok efendim derlerdi. Hep oturdular. İkinci bıktım kafamı. Ahireti bütün gözümün önüne kadar kadar getirdim. Yakup binlerce Yakup. İsminde insan ölmüş, ayağa kalktılar. Ee, dört yollu Mehmet Baba'nın kardeşi Yakup varsa dünyasın gelinize oturun. Hep oturdular, bir kişi dünyada kaldı diyor. Buyur Üstazım biri diyor, buyur Üstazım. azın diyor ki, Mehmet Baba dediler, bir kardeşin var dört yolda seni soruyor. Sen demek vefat mı ettin? Şefaat ettim şehitler arasındayım, şehit oldum şehitler arasındayım, akrabama, akrabama, yoldaşlarıma, sevdiğim dostlara, 70 tane kişiye şefaat edeceğim, şehit kandı ile geldim, bak yerdanımda Allah. Allah'ın huzuruna dedi, size selamı var. Memlatullah deyince bir hiç ılık ağladım ağladım yanından çıktım gittim hem ahireti görüyorlar hem dünyayı görüyorlar bizim liderlerimiz böyle o liderler ama diyor ki nereden bir tarikat ehli olursa olsun nurcu olsun adı yamanlar olsun eee olsun, yeştiler olsun, gülçani olsun, halbete olsun, celveti olsun. Şeriat'a muafık hareket ettim mi hepimizin abi olur. Onlara muhalif çıkmayalım. Bak mağuful kerhinin kafirleri dahi incitmediğinden onun güzel ahlakından 400 800 kişi onun özel ahlakı yüzünden iman ettiler. Siz ne deyip böyle sağa sola dahle dersiniz? Reklemini siz mi çoğalacaksınız tarikatın? Ne kadar çoğalırsanız şeytan da o kadar çoğalır. Onun ağzı mübarek. Ağzı onun için biz çok lüa hiç merak etmek. Yani oğlum filan yerde filan zat var. O yine geldiler, ağladı birisi. Bismillahirrahmanirrahim. ...muttatlı bir şey var, şeker Ondan sonra... ...ondan sonra... ...kendi üstazımı da haber veriyorum. Sultanımız, sevgilimiz... Hazreti Peygamber vekili, Allah Hacı Sami Sultan... ...Mahmur Sami Hudsa Rahul Aziz... ...Allah mergad-ı olsun... ...şefaat-ı nasip olsun... <gülüyor> Kayınpederimin köyü gümürdülü, onun yanında da hırmit var, cihanın nahiyesi olur orada. Orada bir Mehmet Ali var İhvan'dan, bir de Alev, bir Mehmet Ali var, bir de Kürt Mustafa Efendi var. O lataiflerinin hep nurunu görürdü. Kimsenin kahvesini, çayını içmemiş hayatta. Hiç senin davasına gitmemiş. elinin emeğini yer. İşte efendimize dedim niye görünmüyor nurlar latif geçiyor da Hasan efendi. Hasan efendi herkesin rızkı Allah'ıyla karıştı. Onun için e, göremek ancak e, hareketiyle geçirebiliyor buyurdular. Üstazım siz eee Hacı Esadi Erbil'e girdim ve Allah'a ağlayı, ağlayı gözlerimizde yaş boşanırdı. Şimdi Nevi ağlayamıyor, o zaman Konya'da bir fanga vardı, şimdi elli bir var diyor. Sanki saydı da, not yap derim, öyle Allah'ımız bildiriyordu ona. Saymışlar ki Esret'ten elli bir tane fanga, içinize haram katışmış da, o letaiflerin, <gülüyor> Nur'un oğlundan göremiyorsunuz. Hayır <gülüyor> Hoca bunu duyunca, ya ya. Ya, hep maaşlarımızdan iflas kalkacak. Ağlamadınca bende. Onun için kardeşiyim. Üstağımız, sevgili ustamız, hangarın önünden gitme, arkasından gitme. Oraya belki pislik bulaşır size." diye böyle buyururdu. Ondan sonra o Kitmuspa efendi ağrınca iyi dinlem. Bu size lazım olacak. Kırk Mustafa Efendi varınca demiş ki... Mehmet Ali yarın erken gelsin, değil mi? Peki efendim. Yarın Mehmet, erken, Mehmet Ali erken gelsin, değil mi? Peki efendim. Üstakha dedikten sonra anladım efendim, varınca diyelim. Varınca demiş Mehmet Ali sen istiyor. Mustafa Mustafa sen istiyor. E ben de o ziyaret ettim kuşluklara. İlkini neylesen ziyaret etmişsin, niye girip kilya istiyor dedim ama içerime bir him taşı düştü diyor. Gelirken kirende diyor. yanımda bir hanım oturuyor diyor, onun gizli baldırı benim baldırıma deriyor diyor. Oradan da sıcaklık geldi şu der, şahavat-ı nefsaniyem kepler diyor diyor. Aa. Bu nufus tazımız keşfetti, Allah ona bildiriyor. Allah bildirirse bilir. İznillahü Teala diyorum bak. Ben bunu sahibinden dinledim de size haber veriyor. Sadala otobüs geliyor diyor. kırmıttan kestbihmi elim aldım. Yihana kadar üç saat mi gelir? Dört saatinle allaya rahptan gittim diyor. Allahı Allahı estağfurullah. Dövbe olsun, estağfurullah. Diyom ya diyor, allayyum diyor Daima Vardım diyor, tren de öte taraftan geldi diyor. Yani Maraş tarafından geldi diyor. Bindim diyor, üstte sonunda indim diyor. Vardım, üstazın kapısının düğmesine çöktüm diyor. Çökünce diyor ve kapı açıldı. Üstü altı direkte, üstü bina. Hiç görülmez yukarıdan yolu de taktal hiç görünmez, Tab Mervana gelen adam insanı göremem. Adana'daki evinde, defe bağda. Ondan sonra kapı açılır açılmaz, ne medali, ne mebali usulusu söylerdi kurban olduğum. Hı. Buyur efendim. Geldiniz mi? Geldim efendim. Kır Cihan arasındaki gözyaşınızla istifrarınız seni kurtardı, bir daha öyle yapma. iyi mi dedi diyor? Allah Allah. Vallahi diyor bir Allah bilirdi, bir de ben bilirdim diyor. O kadın bile bilmedi. Çünkü böyle ısacaklık geliyor. Sıra adımda öyle diyoruz anne diyor. Çeksen çekerdin böyle diyor. Nefsiniz böyle oğlum. böyle bir hiç bu annem. Nepsi yani aynı çakmaktaşı taşı gibi. Bir sene çıktıktan sonra çapmak taşını vuruverdim ve yine ateş çıkarır. Allah nefsimize bırakmasın nefsinizi öldürsün, yüzümüzü güldürsün. Diyor ki benim evlatlarımın semtinden şeytan geçemez ki diyor. Şeriata kem bağlanmış, kem teslim olmuş, daimi rabıtalı olunca kalbin niye zikretmiyor diyor. ...rabıta olmadığından zikretmez, <gülüyor> kalbin aynı cezbe gibi. Hava gazının üstüne korda, ıcık çok duracı olursa... ...üç dakikada cip cip cip atar. Efendimiz onunla tarif etti. O cip cip atan kalp, rus sir, hafa, ekba. ...onlar o, ondan sonra daha fazla durdurdu mu... ...longur longur longur yeri de kay kayalar, kaynar daha hamı kırılsın dersen, birkaç dakika daha durdun mu çay da güzel olur, kahvesi de güzel olur. Siz, rabıtanın üstünde kalbinizi tutmuyor musunuz? Tuttunuz mu? Kalp zikreder. اَشْشَيْتَانُ يَلْتَقِمُ قَلْبَ اِبْنِ اَدَمُ Adam. ذَكَرَ اللّٰهُ خَنَسَ عِنْدَ فَيْذَا نَسْيَ اللّٰهُ اِلْتَغَنَا Bir kimsenin, Es şeytan, şeytan yeltegimu kalbe i̇bn kalbe Âdem, İbn-i Adem'in Adem kalbine girer şeytan.'' Girdiği için işte bu rabıta lazım oldu, bir yanda şeytanlar, bir de şeytanlar onlar bir akıl bir, iki kessek bir daha bela olduğu gibi indirirler, dururlar indirilen kafasını kaldırmazlar yanına bir kurtbucu hananın tarikatına girer. O yanına geldi mi kuvvet büyülür. Kıbrıs'a Türkiye kuvvet verip de bir iki gün daha burası etyana geçecekler mi? Olmadı şimdi şu o Yahudilerin antropistleri lan burada dursun efendi belki Birleşmiş Milletler'le Birleşmez, ağzına yat. Ni malı insanlarla birleşsen de, de Oradan tutuyom da kafirlerle birleşiyorum Yahudilerle. Oradan geri çektiler. Bak buradan kuvvet varınca, Rumlar firar ettiler. Arkalarından çüngüleri yediler. O kutbu cihan buraya girdin mi rabıtası? Şeytan, eşşeytanu yeltaqimu kalbe ibni Adem. Fe izâ zekarallâhu khanese inde. Kalp Allah'ı zikrettin mi şeytan buradan firar eder. Neyle? Rabıtanın çokluğuyla diyelim, iyi dinleyin. Kalp zikretmez, illa rabıta çoğulursa zikreder. Fe izâ zekrallâhu hanes a'inda fe izâ nesiyallâhu iltaqana kalbü. Eğer kalbi zikri uyudur da, yine gaflete dalarsa, şeytan gelir yine yerine gelir, oturur. Hiç zikri, kalp zikrini... Herk etmeyelim inşallah daime zikrile, fikriyle uğraşalım. Size Mevlana'dan bir misalim daha var ama vücudum herin içindesindir. Hastalığında çok çok da dinlediniz. Salli ve sellim ve barik. cemil eşrafi nuri cemîl enbiyâhi vel musallîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Hevutlerimden sonra ifi oldum. Ahmet oradan in de hafızım otursun da bir aşlı içeriz yolu ya uzun olmasın olur pek yorumu. Ve ibaduhu ahma min allazina yalkul ala al ve halam wa idha khatabhum wa idha khatabanh rahino lan qalu salama والذين يبيتون لربهم ستذاً وقياماً الله والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب اللهم اللذين إذا انضو لم يشرفو ولم يحضرو كان بين ذلك وكان بين ذلك غماما أن الله صلّى الله سمو حالاً فيك و عب في العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نزل الله تعالى الفاتحة. Aşkından dolanıyorum külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum hu. ben bu aşka düş oldum aşka teşile bir oldum yandım yandım külhan oldum. Hu. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum hu. Zincir bağına, urgan bana Ben gidiyorum hakdan yana Aşk oldum ben Aşkımdan dolanıyorum, hangi gibi yanıyorum Allah'a yollarıyorum hu Zinciri tutmaz, organ tutmaz Aşk ateşi hiç candan çıkmaz Yanar yüreğim, domanım tütmez hu Aşkından dolanıyorum Külhan gibi yanıyorum Allah'a yollarıyorum Ya Nebi, şu halime bak Nasıl ki bar yanar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 Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak Yıkıldı hepsi ben açtım diyarı sudanı Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı Kemiklerim bile yanmıştı belki zahra'da Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada Eser kumda yüzerken serin serin nefesin Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin İradem olduğu gündür senin iradene ram Bir an için bana yollarda durmak haram Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım elli üç senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek, Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Sudemirli kabını kaldır mezarı fakinden bu hasta ruhu artık kayırma fakinden nedir o meşgalen nurun mu ya resulallah